Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. İnşallah e, bazı alimlerin nasihatlerinden güzel sözlerinden okuyalım İmam Şafi e, bir takım nasihatleri var İmam Şafi'nin Allah rahmet eylesin o şöyle diyor Münazara yaptığım Hiçbir insanın hatalı çıkmasını arzulamadım. Münazara yaptığım her insanın muvaffak olmasını, görüşünün doğru olmasını, delil getirme konusunda yardım edilmesini ve Allah'ın onu gözetip muhafaza etmesini istedim. Münazara yaptığımda Allah'ın doğruyu benim dilimle ya da muhatabımınkiyle ishar etmesi benim için hiç fark etmez. Yine şöyle demiş. Şu üç şey yapılması en zor amellerdendir. Yoksulken cömert olmak, yalnızken takvalı, ol, takvalı kalmak, kendisinden beklentin ve korkun olan kişinin yüzüne doğruyu söylemek. İsterdim ki bütün insanlar benden ilim öğrensin ve o ilimden hiçbir şey bana nispet edilmesin. İlim talep etmek nafile ibadetten daha hayırlıdır. İlim talebesinin şu üç şeye ihtiyacı vardır. Durumunun iyi olması, ömrünün uzun olması ve zeki olması. İmam Şafi, Allah rahmet eylesin, öğrencilerinden Yunus'a uzunca bir nasihatte bulunuyor. Metni şu şekilde. Ey Yunus!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 İstersen de onu affedersin. Ama elbette ki onu affetmen takvaya daha uygun ve saygınlığın gereğindendir. Nitekim Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir kötülüğün cezası aynısından bir kötülüktür. Fakat kim affeder, sevgi ve dostluğunu devam ettirirse şüphesiz onun ecrini Allah verecektir. O zalimleri sevmez. Eğer gururun seni onu cezalandırmaya kışkırtırsa,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 Nahiv yani Arap dili grameri öğrenenden çekinilir ve Arap edebiyatı öğrenenin zevki incelir. Matematik öğrenenin zekası bilenir. Fıkıh öğrenenin değeri büyür, nefsini korumayana ilmi fayda vermez ve bütün bunlar ancak takvayla fayda verir. Bir adam İmam Şafi'ye yaşını sorunca o da şu cevabı verir. Kişinin yaşını söylemesi mürüvete aykırıdır. Çünkü yaşı küçükse o hakir görülür. Büyük ise işe yaramaz kabul edilir. İmam Şafi gecesini üçe bölmüştü. İlk bölümünde kitap yazar, ikincisinde namaz kılar ve üçüncüsünde de uyurdu. Bir gün İmam Şafi hizmetçi Sirac ile Harun Reşid'in sarayına götürüldü. Hizmetçi onu Harun Reşid'in çocuklarının müettibine yani özel hocasına götürdü ve ona ''Ey Ebu Abdullah bunlar emir-ül Mü'mininin evlatları, bu da onların hocasıdır.'' İsterim ki hocalarına tavsiyede bulunasın dedi. Bunun üzerine İmam Şafi ona şöyle nasihat etti. ''Onları ıslaha, kendi nefsini ıslahla başla. Zira onların bakışları artık seninkine bağlıdır. Artık onlara göre iyi, sana göre iyi, kötü de sana göre kötü olandır. Onlara Allah'ın kitabını öğret ama onları sıkıp zorlama. Böyle yaparsan onlar yüce kitaba karşı bıkkınlık ve istememezlik gösterirler.'' Onlara onu öğretmezlik de, öğretmemezlik de yapma. Zira bu durumda onu terk ederler. Şiir de öğret onları, Ama öğrettiklerin iffetli şiirler olsun. Hadisten de günlük hayat ve amellerde en gereksinim duyulanları öğret. Bir ilmi güzelce öğrenmeden onları başka bir ilme başlatma. Çünkü bellekte sözün giriftleşmesi, anlama kabiliyetini felce uğratır. İmam Şafi. Bir keresinde Yemen'den döndüğünde beraberinde 20 bin dinar vardı. Mekke'nin dışına çadırını kurdu ve bütün dinarları dağıtmadan oradan ayrılmadı. Bir adam ona bir konu hakkında soru sordu. O da bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diye cevap verdi. Bunun üzerine soruyu soran, ey Ebu Abdullah bu konuda sen ne diyorsun diye sordu. O da bu soru karşısında titredi, ürperdi ve ona eğer Resulullah'tan bir hadis rivayet edip ona göre görüş belirtmezsem... Hangi toprak beni kabul eder, hangi gök beni gölgesine alır? Evet, rivayet edilen her hadis başım ve gözüm üstünedir. Yine o şöyle derdi. Benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif bir husus bulursanız, siz onun sünnetine uyun ve benim görüşümü terk edin. Ölüm döşeğindeyken seher vakti bazı insanlar onu ziyarete gelmişlerdi. O da şöyle diyordu. Dünyadan göç anım geldi. Kardeşlerimden ayrılıp ölüm kasesinden içeceğim. Kötü amellerimle baş başa kalıp Rabbin huzurunda divan kuracağım. Ama bilmiyorum ruhum cennete mi gidecek ta ki onu tebrik edeyim. Yoksa cehenneme mi gidecek ta ki ona taziyede bulunayım. Ebul Hasan el Müzeyyin diyor ki, günahtan sonra günah işlemek, günahın cezası, Sevaptan sonra da sevap işlemek sevabın mükafatıdır. Allah kendisiyle yetinene yaratılanları muhtaç eder. İlmiyle gururlanan daha fazla azap hak etsin diye kendisine mühlet tanınandır. Amellerini büyütüp güzel görenin amelleri ona tuzaktır. Tavuz rahmeullah bir seher vakti birisini ziyaret etti. Kendisine o uyuyor denilince hayret etti ve şöyle dedi. Seher vaktinde uyuyan bir insanın varlığına ihtimal vermezdim. Süleyman bin Abdülmelik'in oğullarından biri gelip Tavus'un yanına oturdu. Tavus ona dönüp bakmadı bile. Ona Emirül Mümini'nin oğlu yanınıza oturdu ve siz onunla ilgilenmediniz diye söylenince o Allah'ın onların elindekilere hiç önem vermeyen kullarının olduğunu bilsinler istedim diye karşılık verdi. Amr şöyle demiştir. Tağus gibi insanlardan hiç beklentisi bulunmayan ikinci bir insan görmedim. O derdi ki, Ey Ata, kapılarını sana kapatıp perdelerini çekene ihtiyacın düşmesin. Sen kıyamet gününe kadar kapıları sana açık olana ihtiyaçlarını arz et. Sana kendisine dua etmen için emretti ve duanı kabul edeceği güvencesini verdi. Yine Tağus bir gün hasta bir kardeşini ziyaret eder. Hasta ona ey Ebu Abdurrahman bana dua et deyince o da sen kendine dua et zira Allah umarsızların duasını kabul eder dedi. Ve bin münepbi şöyle demiştir. İman çıplaktır. Onun giysisi takva, zineti haya, malı da din ilmidir. Yine bir vaazında şöyle demiştir. Ey Adem oğlu muhakkak olan şu ki Yaratıcıdan daha kuvvetli, yaratılanlardan da daha aciz yoktur. İstediğini kendi elinde bulundurandan daha muhtedir ve isteğine köle olandan da daha zayıf kimse yoktur. Ey oğlu Muhakkak ki sana bir daha geri dönmeyecek olan ömrün gitmiş ve seninle beraber çekip gidecek olan kalmıştır. Ey oğlu Ulaşamayacağın şey uğruna boşa çaba sarf etme. Bulunmayan şeyi de istemekten vazgeç. Sende bulunmayan şeylerden ümidini kes ve bil ki nice istenilen şeyler vardır ki onlar isteyenine zararlıdır. Ey Adem oğlu, asıl sabır musibet anındaki sabırdır. Musibetten daha feci olanı ondan ibret almamaktır. Ey Adem oğlu, hangi zamandan umut bekliyorsun? Peş peşe geçen günlerden mi yoksa gelip gelmeyeceği belli olmayan yarınlardan mı? Düşün ki zaman üç gündür. Geçmiş ve umudunu kestiğin gün Kendisinden azade olunamayan bugün ve ulaşacağına emin olmadığın gelecek gün. Dün sadık bir şahit, vefakar bir emanetçi, konup göçmüş bir bilgedir. Gidişiyle seni hüzünlendirmiş ama geride sana hikmetini bırakmıştır. Bugün uzun zamandır görüşmediğin ve hemen vedalaşıp gidecek olan dostundur. Sen ona gitmesen de o sana geldi. Ondan önce adil bir şahit vuramıştı sana. Eğer ondakiler senin lehine idiseler. Bugün de aynı şeylerle donat ve şefaatçı kıl. Ey oğlu Asıllar gittiler ve biz onların fer'iyiz. Yani dallarıyız. Asıl giden fer'e elbette beka yoktur. Ey oğlu Bu dünyadakiler seferlerini başka bir yerde bitirecek olan yolculardır. Nimetlere karşılık şükür, rehbere teslimiyet ne güzeldir. Ey oğlu Yakini kaybetmiş bir aklın musibetinden daha büyük bir musibet yoktur. Ey insanlar! Bekaya yani ebediliğe ancak fenadan sonra, yokoluştan sonra ulaşılır. Biz yoktuk ve O bizi yarattı ama imtihan edilip geri döneceğiz. Ey insanlar! Sizler bu dünyada hedeflersiniz. Ölümler kol gezer içinizde. İçinde bulunduğunuz dünyevi nimetler musibetlerin davetçisidir. Dünyada kavuştuğunuz her nimet başka bir nimetten ayrılık acısı yaşatır size. Sizden yaşayan her insan, mustakbele ancak başka şeyleri yok ederek ulaşır. Ömrü uzadıkça rızkıda tükenir. Bir eser meydana getirdiğinde başka bir eseri yok olur. Allah'tan bize ve size bu vaazı faydalı kılmasını dilerim. Yine şöyle anlatmıştır Vehib bin Münebbi. Allah ona rahmet eylesin. Bir abid başka bir abidi ziyaret etti. Ona bu mahzun halin nedendir diye sordu. O da filan kişiye şaşıyorum. İbadetine ehemmiyet veren bir insan iken dünya onu saptırdı dedi. Bunun üzerine ziyarete gelen abit, dünyanın saptırdığına şaşma. Onun bütün cazibesine aldatıcılığına rağmen istikamet üzere kalana şaş dedi. Ve bir gün Ata el Horasaniye gitti. Ona yazıklar olsun sana ey Ata senin ilmini padişahların ve dünya ehlinin kapılarına taşıman konusunda ilkaz etmedin mi? ''Yazıklar olsun sana ey ata. Kapısını yüzüne kapatıp zenginken sana karşı fakir olduğunu göstermeye çalışana gidiyorsun ama kapısını sana ardına kadar açan ve zenginliğini açığa çıkarıp sana dua et ki duanı kabul edeyim.'' diyeni terk ediyorsun. ''Yazık sana ey ata. Az bir dünyalıkla beraber bilge bir hayata razı ol. Hikmetsiz bir hayata müreffeh olsa bile razı olma.'' ''Ey ata. Eğer sana lazım olan seni tatmin ediyorsa en az bir dünyalık bile sana yeter.'' Ama eğer tatmin etmiyorsa, dünyada hiçbir şey seni tatmin etmez. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Ey ata! Karnın denizlerden bir denizdir ve vadilerden bir vadidir ki onu ancak toprak doldurabilir. Ve bin Münebbihe birisi geldi ve ben falana uğradım, o sana küfretti dedi. Bunun üzerine o öfkelendi ve ona şeytan senden başka elçi bulamadı mı dedi. Adam onun yanından henüz ayrılmışken söven adam vehbe uğradı ve selam verdi. Ve onun selamını aldı, ona elini uzattı, onunla müsaafalaştı ve onu yanına oturttu. Ve der ki, ''Bir kimse seni sende olmayan bir hasletle övdüğünde, başka zamanda seni sende bulunmayan şeylerle germeyeceğinden emin olma.'' İman komutan, amelde sevk edendir. Nefis bu her ikisine bağlıdır.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 O arada Kabe'nin etrafında bir adam yüksek sesle telbiye getirmekteydi. Haccac adamı bana getirin dedi. Adam getirince ona kimdensin diye sordu. Adam Müslümanlardanım diye cevap verdi. Sana İslam'ını sormadım. Bana neyin mi sordun? Memleketini sordum. O da Yemen vatandaşıyım dedi. Haccac kardeşini kastederek Muhammed bin Yusuf ne durumdaydı diye sordu. Adam da büyük ve iri idi diye cevap verdi. ''Sana bunu sormadım.'' ''Neyi sordun?'' dedi. ''Yaşantısını kastettim.'' O da ''Çok zalim ve adaletsiz, mahluka itaat eder, yaratıcıya ise isyan eder.'' dedi. Onun benim nezdindeki değerini bildiğin halde benimle nasıl böyle konuşursun diye sorunca... O da şöyle cevap verdi. ''Sen onun senin yanındaki değerinin Allah'ın benim yanındaki değerinden daha büyük olduğunu mu sanıyorsun? Ve ben Allah'ın evini ziyarete gelmiş, nebisini tasdik etmiş... Dini mutlak hakim kabul etmiş bir insanım.'' Bu sözler karşısında haccaç söyleyecek bir söz bulamadı ve sustu. Adam da kendisine izin verilmeden kalktı ve çekip gitti. Ben onu izledim çünkü onun ilim sahibi birisi olduğu belliydi. Adam Kabe'ye gitti ve onun duvarına sarılıp şöyle dua etti. ''Allah'ım yalnızca sana sığınıyor ve irtica ediyorum. Allah'ım cömertliğine olan hasretimi dindir ve senin verdiğin güvenceye sadık kalanlardan kıl beni.'' ''Cimrilerin isteksizliğinden, zenginlerin elindekinden beni azad eyle. Allah'ım yakın inşirahını, kadim keremini, güzel adetini esirgeme benden.'' Bu duayı yaptıktan sonra kalabalığa karıştı ve gözden kayboldu. Daha sonra onu Arefe gecesinde şöyle dua ederken gördüm. ''Allah'ım eğer hacımı, çabamı, yorgunluğumu kabul etmediysen, beni hacımı kabul etmeme musibetinden dolayı alacağım ecirden mahrum bırakma.'' Bu duasını yaptıktan sonra tekrar kalabalığa karıştı ve kayboldu. Daha sonra onu toplanış gününün sabahında "Ah betbahtlığım. Allah'ım kurtar beni ondan. Keşke affolunsaydım." dediğini ve bunun mütemadiyen tekrarladığını gördüm. Maruf el-Kerhi şöyle derdi: "Ey nefsim, nice zamandır ağlarsın. İhlaslı ol ve kurtul." Bir keresinde ona ''Allah'a itaat edenler nasıl iradelerinde hakim olup o hal üzerinde kalıyorlar?'' diye soruldu. O da, ''Onlar dünyayı kalplerinden çıkarmışlardı. Zaten bunu yapmamış olsalardı, tek bir secdeleri bile sahih olmazdı.'' diye cevap verdi. Birisi ona bana nasihat et deyince, o, ''Allah'a öylesine tevekkül et ki, senin yârinin de, dostun da, şikayet merciin de o olsun. Ölümü çok hatırla. Öyle ki seninle içli dışlı olan tek şey o ölüm olsun.'' Bil ki başına gelen musibetin şifası onu gizlemektir. Ve bil ki insanların sana ne yararı ne de zararı dokunabilir. Onlar sana bir şey veremeyecekleri gibi senden bir şey de esirgeyemezler. Maruf bir gün Bağdat'ta Dicle Nehri'nin kenarına oturmuştu. O esnada oradan bir kayık geçti. Kayık içerisinde şarap için elinen gençleri doluydu. Kendisine şunların bu suda Allah'a itaatsizlik yaptıklarını görmüyor musun? Onlara beddua edin denilince o ellerini semaya kaldırdı ve Rabbim senden onları dünyada müreffeh kıldığın gibi ahirette de refaha erdirmeni diliyorum diye dua etti. Öğrencileri ona üstadımız biz onlara dua değil beddua etmeni istemiştik dediler. Bunun üzerine o Allah onları ahirette feraha erdirdiğinde onlara dünyada tevbe nasip etmeli. Ve bunun da size zararı olmadığı muhakkak dedi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bişri Hafif şöyle diyor, şöhreti seven Allah'tan korkmaz. O bir gün bir manavın önünde durdu ve seyre koyuldu. Kendisine ey Ebu Nasr, canınız bir meyve çekiyor herhalde denildi. O da hayır dedi. Bunlar beni düşündürdü ki eğer Allah Teala bunları kendisine itaatsiz olanlara veriyorsa ona itaat edenlere neler verecektir düşünün. Bir mezarlığa girerken şöyle demişti. Sur'un içindeki ölüler, sur'un dışındakilerden daha fazladır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Bu dünya bir karıncaya benzer ki, o kışın yesin diye yazın taneler toplar. Ama bir gün ansızın bir serçe gelir ve onun ağzındaki taneyle birlikte kapı verir. O ne topladığını yer, ne de ümit ettiğine ulaşır. İbrahim el-Harbi rahim şöyle anlatıyor. İmam Ahmet bin Hanbel Ehl-i Sünnet'in imamıydı. Sanki Allah ona öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilmini bahşetmiş gibi her ilimden dilediğini söyler, dilediğini bırakırdı. Ebu Züra onun hakkında şöyle demiştir. O bir milyon hadis ezberledi. Abdül Rezzak da ondan daha alim, daha vera sahibini görmedim demiştir. Ebu Davud ise şöyle diyor. Ahmet bin Hanbel insanların konuştukları dünyevi şeyler hakkında konuşmazdı. O ancak ilmi bir mesele söz konusu olduğumu konuşurdu. Abdülmelik el-Meymuni de şöyle anlatıyor. Elbisesi onunkinden daha temiz, bıyıklarına ve saçına ondan daha fazla dikkat eden, giysisi onunkinden daha düzgün, daha beyaz hiç kimse görmedim. Ebu Bekir el-Mervezi, Ahmet bin Hanbel'den şunları işittiğini söylemiştir. O, dünya kötü bir yemek, kalitesiz bir elbise ve birkaç gündür... Bana en sevimli günlerim, sabahladığımda yanımda dünyalık hiçbir şey bulunmadığı günlerdir. Oğlu Abdullah şöyle anlatıyor. Babam insanların yalnızlığa en çok katlananıydı. Onu ya mescitte ya bir cenaze teşhiyinde ya da bir hastanın ziyaretinde görürdüm. Çarşı ve pazarlarda yürümekten nefret ederdi. O şöyle dua ederdi. Allah'ım hevasına tabi olduğu halde, ya da herhangi bir görüş üzere olup onu hak zannettiği halde düşüncesi yanlış olan kimseleri hak olana döndür ki bu ümmetten hiç kimseyi dalalete götürmesin. Allah'ın tazmin etmiş olduğun şeyle yani rızıkla kalplerimizi meşgul etme. Senin verdiğin rızık konusunda bizi el kapılarına düşürme. Bizi bizdeki şeylerden dolayı sendeki hayırlardan mahrum bırakma. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. Emrettiğin yerlerde bul. Bizi azizleştir, zelilleştirme. Bizi itaatle yücelt, masiyetle alçaltma. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Mihnetul Kur'an olayında ona bir adam geldi ve Ey imam! Sadece sen hak üzere ve bütün bunlar batıl üzere mi? dedi. İmam ona, sen doğruyu adamlarla mı tanıyorsun? Önce hakkı bil, onunla hak üzere olanları bilirsin. Ve batılı bil, onunla da batıl üzere olanları bilirsin dedi. Bu söz aynı zamanda Ali radıyallahu anh'den de rivayet edilir. Ona bir gün öğrencisi Ebu Said geldi. İmam o esnada kırbaçlanıyordu. Bunun üzerine öğrencisi Ey İmam Onu söyle yani Kur'an mahluktur de ve kurtul. Zira senin yolunu gözleyen bir ailen var dedi. İmam ona Taraçadan bak dedi. Öğrencisi baktığında orada çok sayıda halkın beklediğini gördü. Hepsi İmam Ahmet'in söyleyeceklerini yazmak için beklemekteydi. Öğrencisi döndü ve ona manzarayı anlattı. Bunun üzerine İmam Allah'a yemin olsun ki bu kadar halkı delalete götürme pahasına nefsini kurtarmam benim hakkım değildir dedi. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine şöyle derdi: Eğer İbne Bi Duat davacı olmasaydı onun katlini helal kılardım. İbne Bi Duat muhtezilerin önde gelen alimlerinden biriydi. Ahmed bin Hanbel'in cenazesine 80 bin adam, 60 bin kadın katıldığı rivayet edilmiştir. Seriyus Sekati şöyle diyor. Az sünnet çok bidatten daha üstündür. Takvayla beraber amel nasıl az olabilir? En üstün kuvvet nefsine galip gelmendir. Kendi nefsini terbiye edemeyen başkasının nefsini hiç terbiye edemez. Kendisinden üsttekilere itaat edene alttakilere itaat eder. Allah'tan korkan kimseden her şey korkar. Azalan malın için kederleneceğine azalan ömrün için ağla. Arkadaşların çokluğu sadakatin azlığına alamettir. Kişinin nefsinin ayıplarını görmemesi istidracın, cezasının artması ise kişiye mühlet tanınması alametlerindendir. En olgun insan öfkesine hakim olandır. Özünde bulunmayan şeylerle insanlara iyi görünmeye çalışan kimse Allah'ın gözünden düşer. Bir insan dinini arzusuna tercih etmedikçe, hevasına tercih etmedikçe kemale ermez ve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 Rabbimi hakkıyla tanıdığımı nasıl düşünebilirim? Heyhat ki ne heyhat. Ebu Cafer el-Mehuli şöyle demiştir. Dünya aşığının kalbine gizli bir takva haramdır. İnsanların boyunduruğunda bulunan bir nefse imanın tadını alması haramdır ve ilmiyle amel etmeyen bir alime ehli takvaya imam olması haramdır. Senin nimetinle gıdalanıp senin günahlarına çöreklenen bir nefisten sana sığınıyorum diye dua ederdi. İbrahim el-Harbi, Allah rahmet eylesin, şöyle dedi. Bizim dönemimizde garip, salih bir toplum içinde yaşayan salih bir adamdır ki, iyiliği emrettiğinde insanlar ona yardım eder, kötülüğü nehyettiğinde insanlar onu yalnız bırakmaz ama daha sonra onlar ölür ve onu yalnız bırakırlar. Muhammed bin Salih onun aklında şöyle demiştir. Bağdat'ın İbrahim el-Harbi'nin ne edebiyatta, ne hadiste, ne fıkıhta ve ne de zühte bir benzerini yetiştirdiğini bilmiyoruz. Büyük Nahiv alimi Salep şöyle demiştir. 50 seneye yakın bir süre İbrahim el Harbi'nin hiçbir Nahiv ve lugat dersini kaçırmadım. O bir adama bunlar senin çocukların mı diye sordu. Adam evet deyince ona şöyle nasihat etti. Onların seni Allah'a karşı günah işlerken görmelerinden sakın. Yoksa onların gözünden düşersin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hizbuhu'da mikrofon mü istiyorsun? Aleyküm selam. Ebu Cafer El Fergani şöyle anlatıyor. Ebu Hüseyin El Nuri tam 20 sene her gün evinden 2 ekmek alır ve çarşıya gidip onları sadaka olarak verirdi. Ardından mescide girer ve çarşı vakti gelene kadar ibadet ederdi. Vakit geldiğinde çarşıya giderdi. Böylece evde kahvaltı yaptığı sanılırdı. Evdekiler de kahvaltısını yemek için beraberinde çarşıya götürdüğünü zannederlerdi. Halbuki o hep oruç tutardı. Amr bin Osman el-Mekki şöyle demiştir. Mürüvvet kişinin kardeşlerinin hatasını görmemezlikten gelmesidir. İlim komutan korku saiktir, sevk edicidir. Nefis ise inatçı, tuzakçı ve aklı baştan alıcıdır. Ondan sakın. Onu ilmin sıhhatiyle yönet ve korkunun tehdidiyle de yola getir. O zaman dilediğin şey kemale erer. Ah halim için o kadar hüzünlüyüm ki yerine getirilmemiş bir ait, hayasız bir halvet, Allah'la baş başa kalış, içinde yapılanlar ebedi kalıp da kendisi geçip giden fani günler. Muhakkak ki Allah sabrı terk edenleri kınamıştır. Zira o Kur'an'da kafirlerin birbirlerine şöyle dediklerini anlatmıştır. Yürüyün ve ilahlarınız üzerinde sabır ve sebat gösterin. Saat suresi 6. ayet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Berekatü. Canlı inşallah. Bu ayet müminlerden dini üzerinde sabır ve sebat göstermeyene bir kınama, bir göndermedir. Rüveyn bin Ahmet şöyle der. İhlas Bakışlarını amellerinden kaldırmandır. Yiğitlik ise kardeşlerini hatalarından mazur sayman ve onlara karşı daha sonra onlardan özür dilemeni gerektirecek bir davranış sergilememendir. Allah Teala sana hem söz hem de amel verdiğinde ve sözü geri alıp ameli sana bıraktığında tasalanma. Bu bir nimettir. Ama ameli senden alıp sadece sözü bıraktığında ağıtlar yak kendine. Zira bu bir musibettir. Senden... Her ikisini birden aldığında ise iyi bil ki bu bir cezadır. Ebu Labbas bin Ata şöyle der. Kendisini sünnetin adabıyla donatan kimsenin kalbini Allah marifet nuruyla imar eder. Eşsiz sevgilinin emirlerine, fiillerine, ahlakına ve adabına tabi olmaktan daha üstün bir makam yoktur. Veli, Allah dost olmanın alameti dörttür. Allah ve kendisi arasındaki sırları muhafaza etmesi organlarını Allah'ın emir ve nehilerine göre yönlendirmesi, Allah'ın kullarından karşılaştığı ezalara tahammül etmesi ve insanlara akılları seviyesinde muamele göstermesi. Bünan el-Hammal şöyle der, Dürüst insanın özgüveni vardır. Hain ise korkaktır. Kötülük yapan daima cemiyetten uzak durur. Ona bir gün en tuhaf şey nedir diye soruldu. O da, Rabbini tanıdıktan sonra ona isyan eden kalptir diye cevap verdi. Yine şöyle demiştir. O nimet vererek sana tuzak kurmuş ve sen bunu unutmak istiyorsun. Sana müddetini görebildiğin, tahmin ettiğin bir mühlet vermiş ve sen bunu uzun sayıyorsun. Onun gözünden düşmüşsün, bunu ne umursuyorsun ne de bunun farkına varıyorsun. Ey bütün gaybın katında aşikar olduğu yüce Allah'ım! Yarın katınızda ismimin ne olacağını o kadar bilmeyi isterim ki ve ey günahları çok bağışlayan Allah'ım günahlarımı ne yapacağını öylesine merak ediyorum ki ey kalpleri yönlendiren ilahım amelimi neyle mühürleyeceksin bunu bilmeyi o kadar çok arzuluyorum ki Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu Dünyayı etraflıca tasavvur etmek istiyorsan bir çöplüğe bak işte dünyanın tam tamamen budur Nefsini tanımak istiyorsan bir avuç toprak al ve düşün. Sen ondan yaratıldın, ona döneceksin ve ondan diriltileceksin. Kendi mahiyetini bilmek istiyorsan helaya gittiğinde senden ne çıktığına bak. Evet, durumu bu olan nasıl büyüklenir ve nasıl kendisini benzerlerinden üstün görür? i̇bn Semun bir keresinde birisine ismini sordu. O da ismim Hasan'dır dedi. Bunun üzerine o adama, Allah sana güzel bir isim nasip etmiş. Ondan sana manasını da nasip etmesini dile dedi. Yine şöyle demiştir. Günahlara düşüklük kabul ettim ve onları şahsiyetin gereği olarak terk ettim. Dini açıdan ise onları daima muhal, imkansız saydım. İlim onu tahsil etmekle gayesi Allah'ın kendisi üzerindeki hakları öğrenmek olmayan herkesin aleyhine delil ve vebalidir. İmanlarında samimi olan olgun insanlar o kimselerdir ki yaptıklarını yapmaları gerekenle kıyaslar ve amellerini küçümserler bu yüzden de özür dilerler size verilen öneme değer atfetmeyin kendiniz kendinize önem verin ve şükrü kendinize yastık zikri libas korkuyu da yorgan yapın ki Rabbin övgüsüyle kurtulasınız ceza gerektiren şeyleri bırakın yerilmenize sebep olacak bir şey yapmaktan bile Allah'a sığının kendinden kaç ve Allah'a sığın nefsine karşı ondan yardım dile ki o sana yardım etsin Kaçırdığınız şeylere üzülün ve ihmalleriniz sizi esefe boğsun. Eşyalarınızı muhafaza altına alın ki telefonmasın ve eşyalar onu peşkeş çekmesin. Devası bilinen her hastalık küçüktür, bilinmeyen ise büyüktür. Küçük günahlardan da sakının, zira küçük lekeler temiz elbisede göze batar. Bazı şeyleri elde etmeyi temenni edip tembellik yapman hayasızlıktır. Her şeye hak ettiğini vermeyi kendine prensip edin. Ardından da kendi nefsine gereği kadar paytanı ölçüye riayet et ve nefsine verdiğin pay onu azdırmasın. Onu cennet ve cehennemin ortasında durdur. Göreceksin ki o cenneti kelimenin tam manasıyla senden uzaklaştıracak ve cehennemi senin bütünün için kabul edecektir. Ebu İshak el-Harbi şöyle anlatır. Hüseyin'in babası balıkçıydı. Sardalya ve Salamura yiyecekleri satardı. İsmi Beşir idi. Hüseyin hadis öğrenmeyi arzuluyordu ama babası bırakmıyordu. Buna rağmen o hadis öğrendi ve çok hadis yazıp rivayet etti. Öyle ki şehrin kadısı Ebu Şeybe ile oturup onunla fıkhi meseleleri tartışır hale gelmişti. Hüseyin bir gün hastalandı ve kadının sohbetine gidemedi. Kadı bize gelen genç nerede diye sorunca hazır bulunanlar hastalanmış dediler. O da öyleyse kalkın onu ziyaret edelim dedi. Mecliste bulunan herkes kalktı ve kadının eşliğinde onu ziyarete gittiler. Beşir'in evine geldiler ve Hüseyin'in yanına girdiler. Beşir dükkanda işiyle meşgul idi. Bir adam geldi ve ona oğluna git, kadı onu ziyarete gelmiş dedi. Beşir kadı daha evindeyken oraya yetişti, kadı kalkıp gittiğinde oğluna... Ben de seni hadis talep etmekten engelliyordum. Ama bugün kadı ta kapıma kadar gelmiş. Bunu hayal bile edemezdim dedi. Huşeyme, ey Ebu Muaviye ne kadar hadis ezberledin diye sorulunca o, ben bir mecliste 100 hadis ezberledim ve bir ay sonra bana sorulsa onları tek tek sayabilirdim diye cevap verdi. O hadis dersleri esnasında çok tesbih getirirdi. Süveyd bin Gafle şöyle demiştir eğer dirilerin ölüm anlarını haber vermeye gücüm yetseydi bunu yapardım. Melekler cenazenin önünde yürürler. Onlar ölüye ne takdim ettin yani ne hazırladın diye sorarken insanlar o geride ne bıraktı derler. Esvet bin Yezidi ölüm anında büyük bir telaş sarmıştı. Kendisine nedir bütün bu tasa diye sorulunca o endişelenmeyeyim mi? Kimin benden daha fazla endişelenmesi gerekir? Allah'a yemin ederim ki Allah beni bağışlasa bile yaptıklarımdan duyduğum utanç beni terk etmeyecektir. Bir kimse bir insana karşı küçük bir kusur işlediğinde affedilse bile yine utanır. Mesruh şöyle demiştir. Bir insanın amellerini beğenmesi cehalet olarak ona yeter. Ve müminin Allah'tan korkması ilim olarak ona yeter. Sizden biriniz kırk yaşına ulaştığında Allah'a karşı tam tekmill tedbirini alsın. Kendisine bir gün... İbadetinizi biraz azaltsaydınız denilince o Allah'a yemin olsun ki bana bir elçi gelip onun bana azap vermeyeceğini bildirse bile ibadetteki şevkim azalmaz ve çok ibadet ederim dedi. Kendisine bunun hikmeti nedir dediler. O da bunu cehenneme girdiğimde kendimi mazur sayıp nefsimi kınamamam için yaparım. Siz şu ayeti işitmediniz mi? Hayır bırakın bu hezeyanları. Kendisini kınayıp duran nefse kasem olsun ki. Kıyamet suresi 2. ayetin okudu. Kendilerini kınayan nefisten kasıt, cehenneme girip zebanilerin eline düşen ve bütün arzuları ve umutları ellerinden alınan ve rahmetten uzaklaştırılan kimselerdir. Bu durum karşısında onlar kendilerini kınamaya başlarlar. Ve şöyle demiştir. Bir insana yaraşan belli aralıklarla kendisiyle baş başa kalıp günahlarını hatırlaması ve onların affedilmesini dilemesidir. Eşi Mesruh'u şöyle anlatıyor. Onun ayakları kıldığı uzun namazlarından dolayı daima şişmiş haldeydi. O ölüm anı geldiğinde ağladı. Kendisine neden tasalanıyorsun diye sorulunca o da nasıl tasalanmayayım? Yalnızca bir andır o gelir ve kapı verir sizi. Önümde iki yol var. Hangisinde yürütüleceğimi bilmiyorum. Cennete mi cehenneme mi? Ona kendine acı denildiğinde şu cevabı verdi. Ben yalnızca bir günü elli bin sene olan gün için kendimi acırım. Alkame'ye sultanın yanına girseniz de onun size faydası dokunsa denilince o ben onların dünyasından ne zaman bir şeyler aldımsa onlar da dinimden bir şeyler aldılar dedi. O şöyle vasiyet etmişti. Benim ölüm haberimi cahiliye ehlinin duyuruşu gibi duyurmayın. Benden dolayı kimseye eziyet vermeyin. Kapıyı kapatın. Kadınlar cenazeme eşlik etmesin. Arkamdan meşaleler yakarak yürümeyin ve gücünüz yeterse son sözün la ilahe illallah olmasını sağlayın. İbn-i Siyir'in Rahimullah şöyle anlatıyor. Şu reyhin Allah'a yemin edip şöyle dediğini işittim. Hiçbir kul Allah için terk ettiği şeyin yokluğunu hissetmemiştir. Zalimler kaçırdıkları büyük mükafatları görecektir. Gerçek olan şu ki zalim ikabı yani cezayı Mazlum ise zaferi beklemektedir. Şüreyh'in bir oğlu ona Baba bir toplulukla benim aramda bir anlaşmazlık var. Meseleye bir bak. Eğer haklı olan bensem onlara dava açacağım dedi. Ve meseleyi babasına anlattı. Baba ona onlara dava aç dedi. Oğlu onları al alıp davalaşma için babasına getirdi. O oğlunun aleyhine hüküm verdi. Eve döndüklerinde oğlu ona Allah'a yemin olsun ki eğer sana meseleyi önceden haber vermeseydim sitem etmezdim. Beni rezil ettin dedi. Bunun üzerine Şurayı oğluna, Allah'a yemin ederim ki ey oğulcuğum sen onların yeryüzü dolusundan bana daha sevimlisin. Ama elbette ki benim nezdimde Allah senden daha azizdir. Bu yüzden kalkıp davayı onların aleyhine sana verip onların hakkını gasp etmene rıza göstermem dedi. Şabi şöyle anlatmıştır. Ben Kadı Rehin yanındaydım. Ona bir kadın geldi, bir adamı şikayet etti ve gözlerinden yaşlar boşaldı. Kadın hüngür hüngür ağlıyordu. Ben ey Ebu Ümeyye, kanımca bu kesinlikle haksızlığa uğramıştır dedim. Bunun üzerine o bana şöyle dedi. Ey Şabi, Hazreti Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attıktan sonra babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler dedi. Kadıçurey bir gün komşularının gezip eğlendiklerini gördü. Onlara bu durum ne diye sorunca onlar... Bugün boşuz dediler. Bunun üzerine o İnşirah Suresi 7-8. ayetlerini okuyarak ''Boş kaldığında çaba sarf et ve Rabbine rağbet et'' ee, bu ayeti okudu ve ''Boş kalanın durumu bu değil'' dedi. Bir adam Veysel Karaniye, Allah ona rahmet eylesin, gidince onun şöyle dediğini işitti. ''Allah'ım aç her mideden dolayı senden özür diliyorum.'' Benim evimde şu an midemdeki yemekten ve üstümdeki giysiden başka hiçbir şey yok. Ardından adam şöyle demiştir. Onun üstünde eskimiş ve pörsümüş bir hırka vardı. Veysel Kharani'ye yine bir adam geldi ve nasıl sabahladınız dedi. O da Allah'a hamd ederek sabahladım ve ona hamd ederek de gecelerim. Gece olduğunda sabaha varacak mı, gündüz olduğunda da geceye varacak mı, bilmeyen adamın halini sorup da ne yapacaksın? Muhakkak ki ölüm ve onu anımsamak müminde neşe bırakmaz. Allah'ın müminin malında olan hakkı onda ne gümüş ne de altın bırakır. İyiliği emretmek, kötülükten de alıkoymak mümin için dost bırakmazdı. Biz insanlara iyiliği emrederken onlar bizim kutsalımıza sövüyor ve bunda kendilerine yardımcı fasıklar buluyorlar. Öyle ki onlardan bana büyük iftiralar atan oldu. Allah'a ahdim olsun ki onlar için de Allah'ın hakkını ödememezlik yapmayacağım diye karşılık verdi ve yoluna devam etti. Akşam olduğunda Veysel Karani evinde fazladan bulunan yiyecek ve giyecekleri sadaka verirdi. Ardından şöyle dua ederdi. Allah'ım aç ve çıplak ölenlerden beni mesul tutma. Herem bin Heyan ona bana nasihat et dedi. Bunun üzerine Veysel Karani şöyle dedi. Uyuduğunda ölüm yastığın olsun. Onu daima gözünün önünde bulundur. Uyandığında Allah'tan kalbini ve niyetini ıslah etmesini dile tedavisiz bıraktığında bu iki şeyden sana daha fazla zarar verecek hiçbir şey bulamazsın. İşlediğin günahın küçüklüğüne değil, isyan ettiğin zatın büyüklüğüne bak. Rebi bin Hüseyin şöyle demiştir. Kendisiyle Allah'ın rızası gözetilmeyen her şey yavaş yavaş söner. O her amelini gizli yapardı. Öyle ki Kur'an okuduğunda biri yanına girerse musafı elbisesiyle gizlerdi. Bir gün atılan bir taş onun kafasına isabet etti ve başını yardı. O alnından yüzüne akan kanlar silerken Allah'ım diyordu. Onu affet, o beni kastetmişti. 20 bin dirheme satın aldığı atı çalındığında ona hırsıza beddua et denildi. O da Allah'ım o zenginse onu bağışla, fakir ise onu zenginleştir diye dua etti. Rebi gece olup ortalık ıssızlaştığında mezarlığa gider ve ölülere şöyle seslenirdi. Ey kabirehli, Vardık ve vardınız. Gündüz olduğunda adeta kabirden dirilmiş gibi olurdu. O secdeye vardığında atılmış bir elbise gibi olurdu. Tek kıpırtı yok. Serçeler gelir ve onun üstüne konardı. Bir adam ona Fatıma'nın oğlu öldü deyince o istirca etti. Yani inna ve inna ileyhi raciun dedi. Ardından... Zümer suresi 46. ayetini okudu. De ki, ey Allah'ım, ey gökleri ve yeri yaratan, kaybı ve aşikarı bilen, sen elbette ki kullarının ihtilafa düştüğü şeylerde onların meselesini hükme bağlarsın. Adam, düşüncen ne diye sordu, o da ne diyeyim, onların dönüşü Allah'adır ve o onları sorgulayacaktır, dedi. O kendi topluluğunun mescidine iki kişinin kolunda gelirdi. Öğrencileri ona, ey Ebu Abdullah, Allah size ruhsat vermiştir. Namazınızı evde kılsanız dediler. O da evet dediğiniz doğru ama ben müezzinin hayal el felah, haydi kurtuluşa diye çağırdığını istiyorum. Sizden onun böyle davet ettiğini duyan sürünerek, emekleyerek de olsa ona icabet etsin. Yine bir gün öğrencilerine derdin, devanın ve şifanın ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Onlar hayır dediler. Bunun üzerine o dert günahlardır. Deva istiğfar yani bağışlanma dilemek, şifada tevbe edip günaha bir daha dönmemendir dedi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Rebi bin Hüseyin'in kızı, babacığım oynamam için bana izin ver deyince o, Canımın canı kızım, hayrı söyle derdi. Annesi kızına tamam babacığım hayrı söyleyeceğim demesini tembihlerdi. Rebi ben Allah'ın hiç kimseye oynama izni verdiğini duymadım derdi. ''Ona bir dilenci geldi mi, ona tatlı verin, ben tatlıyı seviyorum.'' derdi. Yine şöyle demiştir, ''Eğer kalbim bir an olsun ölümü anımsamaktan gafil olursa bozulurum.'' Ona ''Ey Ebu Zeyd, nasıl sabahladınız?'' diye sorulduğunda, ''O günahkar olarak sabahladık, rızıklarımızı yiyor ve ecellilerimizi bekliyoruz.'' derdi. Yine birine şöyle nasihat etmiştir, ''Dile getirdiğin söz yalnızca hayır olsun.'' Çünkü insan sarf ettiği sözlerden mesuldür. Bu sözler kelime kelime kaydedilir. İnsanlar unutur ama Allah onları tek tek sayar. Duasında şöyle yakarırdı. Yalnızca sana açılması doğru olan çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Yine bir gün evinin kapısında oturmuştu. Atılan bir taş gelip onun yüzüne çarptı ve onu yaraladı. Bunun üzerine o kendisine bu sana ikazdır ey rebi dedi ve evine girip kapısını kapattı. Ve vefat edene kadar oraya bir daha hiç oturmadı. Yine şöyle demiştir. Konuştuğunda Allah'ın seni işittiğini, bir işe yer onun ne yaptığını bildiğini, baktığında onun da sana baktığını düşündüğünde, düşündüğünde onun düşündüklerinden haberdar olduğunu hatırla. Nitekim İsra 36. ayetinde ''O muhakkak ki kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan, eylem ve düşüncelerinden mesuldür.'' diye buyurmuştur. Sakalı ıslanana kadar ağlar ve ardından ''Ben öyle bir topluluğa şahit oldum ki biz onların yanında ancak hırsız sayılabiliriz.'' derdi. Atabe bir gün oğlu Amr'ı azarladı. O da ''Babacığım, ben yalnızca kendimi azat kılmaya çalışan biriyim.'' dedi. Bu sözler üzerine Atabe ağladı ve ardından ''Oğlum, ben seni iki sevgiyle seviyorum. Allah için ve senin baban olduğum için.'' dedi. O da babasına, sen bana 70 bin dirhem vermiştin. Eğer onları benden istiyorsan onları alabilirsin. Ama istemiyorsan beni serbest bırak. Hepsini infak etmek istiyorum dedi. Babası cevaben, oğlum, onları infak et dedi. O da tek bir dirhem bırakmadı, hepsini infak etti. Amr bin Atabe şöyle demiştir: Ben Allah'tan üç şey istedim. Bana ikisini verdi, üçüncüsünü bekliyorum. Ondan beni dünyadan uzak kılmasını istedim ve şu an ne ikbalini, ne de idbarını önemserim. Yani. ...dünyanın ve insanların yüz çevirmesini önümsemem. Ondan namaz konusunda beni metin kılmasını istedim. Bunu da bana nasip etti. Bir de ondan şehadeti istedim ve ben onu hala ümit etmekteyim. Amr bin Atabe'nin azatlı bir kölesi şöyle anlatıyor. Amr bin Atabe başka birinin gıybetini yapan bir adamla oturduğunu gördü. Bu yüzden bana ''Yuh sana'' dedi. ''Yuh sana'' dedi. O güne kadar bana böyle bir şey söylememişti ve o günden sonra da bana hiç böyle bir şey söylemedi. Ve şöyle devam etti. Kulağını kötü sözler işterek kirletme, onu temiz tut. Aynen böyle dilini de kötü söz söylemekten uzak ve temiz tut. Zira gerçek olan şu ki dinleyen söylene, söyleyenin ortağıdır. Kötü söz konuşan kabında ne kadar kötü şey varsa onları dileyenin kabına boşaltır. Eğer sen bir sefihin sözünü ağzına tıkarsan, İyi bil ki tıkayan bahtiyar cennetlik, söyleyen de bedbahttır yani cehennemliktir yine azatlı kölesi şunları da anlatmıştır sıcak bir günün sıcak bir vaktinde uyandık Amr bin Atabe'yi aradık ve onu bir dağ üzerinde bir bulut onu gölgelendirirken secde halinde bulduk düşmanla karşılaşmaya gittiğimizde nöbet tutmazdık çünkü o bütün gece namaz kılardı bir gece o namazdaydı ve biz bir aslan kükreyişi işittik Hepimiz kaçtık ama o namazda kıyam halindeydi. Kılını bile kıpırdatmadı. Daha sonra kendisine aslandan korkmadın mı diye sorduk. O da cevaben Allah'ın huzurunda ondan başkasından korkmaktan haya ederim dedi. Gece atıyla çıkıp mezarlığa uğrardı ve şöyle derdi. Ey kabir ehli! Sayfalar dürülmüş ve ameller kaldırılmıştır. Daha sonra ağlar ve şafak sökene kadar orada kalırdı. Şafak söktüğünde sabah namazında cemaat hazır bulunsun diye geri dönerdi. Haris bin Kays şöyle derdi. Ahiretin söz konusu olunca temkinli ol. Dünyanın konusunda ise sana faydalı olanı gözet. Bir iyilik yapmak istediğinde onu geciktirme. Sen namaz kıldığında şeytan gelip sana sen riya yapıyorsun derse namazını daha fazla uzat. Bir gün Şabi Ebu Yezid'e haydi beraber yürüyelim sana faydalı bir şey öğreteceğim dedi. Beraber bir süre yürüdüler. Ebu Yezid ona bana ne öğreteceksin diye sordu. O cevaben şöyle dedi. Sana bilmediğim bir şey sorulduğunda Allah daha iyi bilirdi. Çünkü bunu söyleyebilme erdemliliği güzel bir ilimdir. O şöyle derdi. İlim yağmur damlalarından daha çoktur. Sen her ilimden en güzelini al. Said bin Cübeyr Rahmeullah namaz için kıyama durduğunda onu direkt zannederdin. Bir keresinde namazda Bakara suresi 281. ayet olan Korkun o günden ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Bu ayeti okudu ve 20 defa tekrarladı. O Kur'an-ı Kerim'i iki günde bir hatmederdi. Senede iki kere sefere çıkardı. Biri haç, diğeri umre için. Said bin Cübeyr'in kendisini gece namazına uyandıran bir horozu vardı. Horoz bir gün ötmedi ve Said o gece vuslatı yaşayamadı. Buna içerledi ve ne oldu buna? Allah sesini kessin dedi. Ve o günden sonra bir daha o horozun sesi iştirmedi. Bu yüzden annesi ona oğlum bundan sonra sakın hiçbir şeye beddua etme dedi. O şöyle demiştir. Muhakkak ki haşyet yani Allah korkusu Allah'tan korkman ve bu korkunun seni ona itaatsizlikten alıkoymasıdır. Evet gerçek haşyet budur. Zikir ise Allah'a itaat demektir. İtaat etmektir. Allah'a itaat etmek, onu zikretmektir. Ona itaat etmeyen çok tesbih getirip Kur'an okusa bile zakir değildir. Hammad, Said bin Cübeyr'in Kabe'de birinci rekatta Kur'an'ı hatmettiğini, ikinci rekatta ise İhlas Suresini okuduğunu nakleder. Ona insanların en abidi kimdir diye sorulduğu zaman o da cevaben, Günahlara boğulmuş ama daha sonra teybih edip günahlarını hatırladıkça amelini azımsayan kimsedir cevabını verdi. Said bin Cübeyr'in haccac ile ilginç diyalogları vardır. Ebu Hüseyin şöyle anlatıyor. Said bin Cübeyr Mekke'deydi. Ona gittim ve bu adam... ''Halit bin Abdullah buraya geliyor. Sana zarar vermeyeceğinden emin değilim. Beni dinlerseniz buradan çekip gidin.'' dedim. ''Vallahi.'' dedi. ''O kadar kaçtım ki artık Allah'tan utanıyorum.'' ''Ben de yemin olsun ki sen aynı annenin isimlendirdiği gibi Said'sin.'' dedim. Halit Mekke'ye geldi ve onu tutuklattı. Biz Said bin Cübey tutuklandığında ona gittik. Onun müsterih olduğunu gördük. Kucağında küçük kızı vardı. Babasının pranga ve zincirlerine baktı ve ağladı. ''Köprüye kadar ona eşlik ettik. Askerler ona, ''Bize kefil göster. Kendini suya atıp boğmadan, boğmandan korkuyoruz.'' dedi. Yezid şöyle demiştir, Sayde kefil olanlardan biriyim.'' Davud bin Ebi Hind de şöyle dedi, ''Haccac Said bin Cübeyr'i yakalayınca o da şöyle dedi.'' Yani Said bin Cübeyr, ''Ben kendimi artık ölü görüyorum. Size şunu haber vereyim ki, ben ve iki arkadaşım duanın tadını aldığımız bir zamanda şehadeti istedik.'' Her iki arkadaşım şehit düştü. Ben de onu bekliyorum. Gördüğü üzere ona göre dua ondan tat alındığında kabul olunur. Amr bin Said de şunları anlatıyor. Ölüm için çağrıldığında Said oğlunu çağırdı. Oğlu ağlamaya başladı. Oğluna niye ağlıyorsun? Baban 57 yaşından sonra yaşayıp da ne yapacak dedi. Hasan Haccac'a Said'in diyalogunu şöyle aktarmıştır. Sait bin Cübeyr Haccac'a getirildiğinde Haccac ona sen Şakî bin Küseyr'sin yani kırıcının oğlu Bedbaht'sın dedi. Yani Sait bin Cübeyr vezninde e, bunu söylüyor tersi manada. Sait hayır ben Sait bin Cübeyr'im yani kırıkcının oğlu Bahtiyar'ım diye karşılık verdi. Evet sen Şakî bin Küseyr'sin dedi Haccac. O da annem ismimin ne olduğunu senden daha iyi bilir dedi. Muhammed hakkında düşüncen ne diye sordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i mi kastediyorsun dedi? Evet dedi. Adem oğullarının efendisidir. Mustafa'dır. Yani seçilmiştir. Geçmişlerin ve geleceklerin en üstünüdür. Ebu Bekir hakkında ne düşünüyorsun? Sıddık Resulullah'ın halifesidir. Bahtiyar yaşadı. Sevgi ve övgüyle vefat etti. Peygamberin yolunda yürüdü ve asla yol değiştirmedi. Yoldan sapmadı. Ömer hakkında ne dersin? Ömer el faruk Allah'ın ve Resulünün seçtiği sahabi her iki öncüsü yolunda yürüdü ve yoldan sapıp yolunu değiştirmedi. Osman hakkında ne düşünüyorsun? Haksız yere öldürüldü. ceş Usra yani zorlukların ordusunu o hazırladı. Ruh mekoyusunu o kazdı. Cennetten o ev satın aldı. Resulullah'ın gökten gelen vahiy ile iki kızıyla evlendirdiği damadıdır dedi. Ali hakkında ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu ilk Müslüman Fatıma ile evlendi. O Hasan ve Hüseyin'in babasıdır dedi. ''Benim hakkımda ne düşünüyorsun?'' deyince, ''Sen kendini daha iyi tanırsın.'' dedi. ''Bildiğini söyle.'' dedi. ''Duyacakların hoşuna gitmez.'' dedi. ''Olsun bildiklerini söyle.'' deyince, ''Beni muaf tut.'' dedi. ''Seni muaf tutarsam Allah beni muaf tutmasın.'' dedi Haccaş'ta. Zahid şöyle dedi, ''Ben şunu katiyetle biliyorum ki, sen Allah'ın kitabına muhalif davranıyorsun. Saygınlık kazanmak için kendini bir şey sayıyorsun ve seni helake götüren de tam olarak bu.'' ''Yarın diriltilecek ve gerçekleri göreceksin.'' Haccaç, ''Öyle olsun bakalım. Allah'a yemin ederim ki seni öyle öldüreceğim ki ne senden önce birisini böyle öldürdüm ne de senden sonra öldüreceğim.'' dedi. Said, ''O zaman sen dünyamı harap etmiş olursun. Ben de senin ahiretini yıkmış olurum.'' Haccaç, ''Kılıcımı ve topuzumu getir ey köle.'' diye emir verdi. Haccaç sırtını döndüğünde Said bin Cübeyr güldü. Haccaç ona, ''Ben sırtımı döndüğümde gülmüştün dedi. Said, ''Evet güldüm.'' dedi. Ölümün kıyısında seni güldüren ne dedi? O da senin Allah'a karşı küstahça cüretin ve onun sana karşı yumuşaklığı dedi. Öldür onu ey asker diye emretti. Said Rahimeullah kıbleye döndü ve yüzümü gökleri ve yeri yaratana Hanif doğru din üzere olarak çevirdim ve ben müşriklerden değil ayetini okudu. Ardından kıbleden döndü ve nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır ayetini okudu. Haccac, onu yere çarpın dedi. Bunun üzerine o, sizi ondan, yani yerden, yani topraktan yarattık. Geri ona döndüreceğiz ve ikinci defa tekrar ondan çıkartacağız. Taha el beşinci ayetini okudu. Bunun üzerine Haccac, Allah'ın düşmanını kes ki bir daha Kur'an ayetini oku okuyamasın dedi. İbn-i Zekvan ise, onun öldürülüş hadisesini önceki rivayette geçmeyen bazı detaylarıyla e, anlatarak şöyle naklediyor. Haccac, Sa'id bin Cübeyr'in peşine adam taktı. Gönderdiği adam onu Mekke'de tutukladı. Beraber üç gün yürüdüler. Adam onun bu her üç günde de gündüzleri oruç tuttuğunu, geceleri de namaz kıldığını gördü. Bu yüzden ona ''Eminim ki seni götürdüğüm kişi seni öldürecek. Seni serbest bırakıyorum. Dilediğin yere gidebilirsin.'' dedi. Sa'id ''Haccaca senin beni tutuklayıp ardından serbest bıraktığının haberi muhakkak ulaşacak. Eğer beni serbest bırakırsan seni öldürür diye korkuyorum. Beni ona götür.'' dedi. Adam onu Haccac'a götürdü. Yanına girdiğinde Haccac ona ismin ne diye sordu. O da Said bin Cübeyr dedi. Hayır ismin Şakir bin Küseyr'dir. O da benim ismimi annem koydu dedi. Haccac sen cehennemliksin dedi. Said kaybı sen değil Allah bilir dedi. Haccac göreceksin sen. Allah'a yemin olsun ki dünya yerine sana alev alev yanan bir ateş vereceğim. Eğer bunu... ''Bunun senin elinde olduğunu bilseydim, senden başkasına ilah edinmezdim.'' cevabını verdi Said. ''Resulullah hakkında ne diyorsun?'' diye sorunca, ''Seçilmiş bir nebidir o. Öncekilerin ve sonrakilerin en üstünü.'' dedi. Ebubekir hakkında ne düşünüyorsun?'' deyince, ''Mağaradaki iki kişiden biriydi. Allah onunla dini yüceltti ve tefrikayı ortadan kaldırıp müminleri birleştirdi.'' ''Ömer bin Hattab kimdir?'' dedi. Said, ''Hakla batıl birbirinden ayıran, Allah ve Resul tarafından seçilendir.'' Allah iki Ömer'den biriyle dinini yüceltmeyi irade etti, fazilet ve imtiyaza olayık görüldü dedi. Osman hakkında ne dersin diye sorunca, Ceyşul Usra'yı teçhiz etti, cennetten evini o satın aldı ve haksız yere öldürüldü dedi. Ali hakkında düşüncen ne diye sorunca, İslam'ı seçen ilk kişi ve en çok hicret eden sahabe, Resulullah'ın en sevdiği kızıyla evlendi dedi. Muaviye hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O Resulullah'ın katibi idi dedi Said. Resulullah'tan günümüze kadar olan halifeler hakkında ne düşünüyorsun deyince, ''Muştulananları da helake gidenleri de var ve ben onlardan mesul değilim.'' dedi. ''Abdülmelik bin Mervan hakkında ne diyorsun?'' diye sordu Haccac. O da, ''Eğer iyi insanlardan ise Allah katında iyiliğinin mükafatını, eğer kötülerden ise kötülüğünün cezasını görecektir.'' Haccac ''Ya benim hakkımda ne düşünüyorsun?'' dedi. ''Sen kendini daha iyi bilirsin.'' dedi Said. ''Bildiğini söyle.'' dedi. Bildiğimi söylersem sevinmezsin, aksine üzülürsün dedi. O söyle deyince, evet sen Allah'ın sınırlarını ihlal ederek büyük zulümler yaptın. Onun dostlarını öldürerek ona karşı küstahça itaatsizlik yaptın dedi Said. Haccac, seni parça parça doğrayacağım, organ organ parçalayacağım bedenini dedi. Said bin Cübeyr de, o zaman sen dünyamı bozarsın ama ben senin ahiretini harap ederim. Haydi kısasa kısas dedi. ''Haccac, Veyl olsun sana.'' dedi. Said bin Cübeyr, ''Veyl, cennetten uzaklaştırılıp cehenneme koyulanlara olsun.'' dedi. Haccac öfkelendi ve askerlerine, ''Bunu götürün ve boynunu vurun.'' dedi. Bunun üzerine Said, ''Seni şahit tutuyorum ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Kıyamet gününde seninle karşılaşana kadar senden şehadet kelimesiyle korunuyorum.'' dedi. Ve onun kafasını kestiler. Allah ona rahmet eylesin. Hasan Hasan bin Ebul Hasan Basri bunu duyunca Haccac'a şöyle beddua etti. ''Ey azgın zalimlerin belini kıran Allah'ım, Haccac'ın da belini kır.'' Aradan yalnızca üç gün geçti ve Haccac karnındaki bir kurtçuktan dolayı öldü. Haccac'ın Yala ismindeki katibi şunları anlatmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. ''Ben o zaman Haccac'ın katibiydim ve daha çok gençtim.'' Sait bin Cübeyr'in ölümünden sonra bir gün Haccaç'ın yanına girdim. O dört kapılı bir odada kalırdı. Ben onun sırtının dönük olduğu kapıdan girdim ve onun şöyle dediğini işittim. Sait bin Cübeyr benden ne istiyor? Bunu duyunca hemen yavaşça odadan geri çıktım. Çünkü biliyordum ki eğer o benim orada bulunduğumdan haberdar olursa beni öldürürdü. Ve bu olaydan sonra Haccaç çok az bir müddet yaşadı. Bir rivayete göre Sait bin Cübeyr'in ölümünden sonra Haccaç yalnızca 15 gün yaşadı. Başka bir rivayette ise sadece üç gün. O bu olaydan sonra hep şöyle diyormuş. Said bin Cübeyr benden ne istiyor? Uyumak istediğimde ayağımdan tutuyor. Ömer bin Meymun babasının şöyle dediğini aktarmıştır. Said bin Cübeyr yeryüzündeki herkesin ilmine muhtaç olduğu zamanda öldü. Allah ona rahmet eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selmecmain.